44. İsraf, faiz, tütün içmek. İslam dininde haram olan, günah olan israfın ne demek olduğunu ve çeşitlerini imamı bir gibinin, rahmetullahi tealaaley, Arabi Tarikatı Muhammediye kitabından tercüme ediyorum. Tasavvuf kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir. Kötü huyları araştırdım. Altmış olduğunu anladım. 60 çeşit kötü huydan, yirmi israf ve tebzirdir. Tebzir, tohumu tarlaya saçıp dağıtmak demektir. Malı, boş yere dağıtmaya da denilmektedir. Malı, İslamiyetin, ve mürüvvetin uygun görmediği yerlere dağıtmaya, israf veya tebzir denir. Mürüvvet, faydalı olmak, iyilik yapmak arzusudur. Fütüvvet, daha hususi manaya gelir ki, kötülük yapmamak, iyilik yapmak ve herkesin utanacak şeylerini örtmek ve kötülükleri affetmektir. İslamiyete uymayan israf haramdır. Mürüvvete uymayan israf, tenzihen, hafif, az, mekruhtur. İsrafı beş bahs içinde anlatacağız. Birinci bahs. İsrafın kötülüğü ve zararları. İsrafın haram olduğu muhakkaktır. Kalbin hastalığıdır. Kötü bir huydur. Dinimizin hasesliği, cimriliği, israftan daha çok kötülemesi, israfın cimrilik kadar kötü olmadığını göstermez. Hasisliğin daha çok kötülenmesi insanların çoğu yaratılıştan mal biriktirmeyi sevdiği içindir. Bunun gibi, alimlerimiz, idrarın şaraptan daha pis ve daha çok haram olduğunu söyledikleri halde dinimiz, bevli, şarap kadar kötülememiş Şarap içenlere hat denilen 80 sopa vurulması emredildiği halde bevl için hat emredilmemiştir. Çünkü insanlar şarap içmeye düşkün oluyor. İdrar içmek ise kimsenin hatırına gelmiyor. İsrafın kötülüğünü göstermek için Allahü Teala'nın israf etmeyiniz. Allahü Teala israf edenleri sevmez. Mealindeki kelamı yetişir. İsra suresindeki ayeti kerimede de mealen tebziretme. Tebzir edenler şeytanların kardeşleridir buyuruyor. Şeytanın kardeşi de şeytan olur. Şeytan isminden daha kötü bir isim yoktur. İsrafı bundan daha çok kötüleyen bir şey düşünülemez. Allahü Teala mallarını israf edenlere bir şey vermeyiniz diye emrederken Bunları en kötü bir isim ile adlandırıyor. Nisa suresindeki ayeti i kerimede mealen, mallarınızı sefihlere, alçaklara vermeyiniz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'u kötülerken, o israf edenlerden idi buyuruyor. Lut aleyhisselamın kavmini de, belki siz israf eden kavimsiniz diye kötülüyor. Doğru oldukları herkesçe bilinen iki temel hadis kitabında Buhari ve Müslim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem malı boş yere saçmayınız buyuruyor. İmamı Tirmizi'nin rahmetullahi teala aleyh Ebi Berze'den radiyallahu an getirerek yazdığı hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kıyamet günü herkes dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır. Ömrünü nasıl geçirdi? İlmi ile nasıl amel etti? Malını nereden, nasıl kazandı ve nerelere harc etti? Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı. İsrafın kötülüğünü gösteren delillerden biri de faizin haram olmasıdır. Faiz alıp vermek büyük günahtır. Buna da sebep insanların malını alışveriş yaparken ziyan olmaktan korumaktır. Faizin dini İslam'daki kötü derecesini göstermek için Hamza Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh Türkçe Bey ve Şira Risalesinin şerhinden aşağıya birkaç misal yazmak faidedi görüldü. 10 şey son nefeste imansız gitmeye sebep olur. 1. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenmemek. 2. İmanını Ehl-i Sünnet itikadına göre düzeltmemek. 3. Dünya malına Rütbesine, şöhretine düşkün olmak. 4. İnsanlara, hayvanlara, kendine zulm, eziyet etmek. 5. Allah-u ve iyilik gelmesine sebep olanlara şükretmemek. 6. İmansız olmaktan korkmamak. 7. Beş vakt namazı vaktinde kılmamak. 8. Faiz alıp vermek. 9. Dinine bağlı olan Müslümanları aşağı görmek. Bunlara gerici gibi şeyler söylemek. 10. Fuhş sözleri, yazıları ve resimleri söylemek, yazmak ve yapmak. Allahü Teala faizi haram etti. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde faiz alanları ve verenleri şiddetle korkuttu. Bakara suresi 275. ayetinde mealen faiz yiyenler kıyamet günü mezarlarından sarah hastası gibi perişan kalkacaklardır buyuruldu. Bundan sonraki ayet-i kerimede mealen Allahü Teala faiz alan ve verenlerin mallarının hepsini yok eder. izini eserini de bırakmaz. Zekat verenlerin malını elbette arttırır, buyurdu. Farisi Riyadun Nasihin kitabında faizin 40 nevi ve zararları yazılıdır. Faiz hakkında fazla bilgi almak için üçüncü kısım on dokuzuncu maddeyi okuyunuz. İsrafın zararları. İsraf edenlerin şeytana, firavuna ve Lut Aleyhisselam'ın kötü kavmine benzetilmesi ve Allahü Teâlâ'nın bunları sevmemesi ve bunlara sefih demesi ve ahirette azap çekmeleri, dünyada aşağı muhtaç duruma düşmeleri ve pişman olmalarıdır. İkinci bahs. İsrafın kötü olmasının, Birinci sebebi, malın kıymetli olmasıdır. Mal, Allahü Teala'nın verdiği bir nimettir. Ahireti kazanmak mal ile olur. Dünya ve ahiret mal ile intizam bulur, rahat olur. Hac, cihat sevabı mal ile kazanılır. Bedenin sıhhat, kuvvet bulması mal ile olur. Başkasına muhtaç olmaktan insanı koruyan maldır. Sadaka vermek, akrabayı dolaşmak fakirlerin imdadına yetişmek mal ile olur. Mescitler, mektepler, hastaneler, yollar, çeşmeler, köprüler yaparak, asker yetiştirerek insanlara hizmet de mal ile olur. Dinimiz insanların en iyisi onlara faidesi çok olanıdır, buyuruyor. İnsanlara yardım etmek için çalışıp para kazanmak Nafile ibadet etmekten daha çok sevaptır. Cennetin yüksek derecelerine mal ile kavuşulur. İmamı Tirmizi'nin Ebu Kepşeyi Ansari'den (radiallahu ta'ala an) alarak bildirdiği bir hadisi şerifte, Allahü Teala bir kuluna mal ve ilim verir. Bu kul da haramlardan kaçınır, akrabasını sevindirir. Malından hakkı olanları bilip verir ise cennetin yüksek derecesine gider buyuruldu. Buhari ve Müslim kitapları Abdullah İbni Mes'ud'un radiyallahu an haber verdiği şu hadisi şerifi yazmaktadır. İki şeyden birine kavuşan insana gıpta etmek buna imrenmek yerinde olur. Allahü Teala bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder. Bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allahü Teala birine çok mal verir. Bu kimse de malını Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlere harc eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Amr-ı İbni As radıyallahu an için, iyi kimseye malın iyisi, ne güzel yakışır, buyurdu. Enes bin Malik, radıyallahu anh için de, Ya Rabbi, buna çok mal ve çok çocuk ver ve bunlarla kendisini bereketlendir, diye dua buyurdu. Ka, radıyallahu anh, malının hepsini sadaka vereceği zaman, malının bir kısmını kendine bıraksan daha iyi olur, buyurdu. Bunların hepsi, Hadis kitaplarında yazılıdır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de mala hayırlı şey ismini vermektedir ve Habibine sallallahu aleyhi ve sellem verdiği nimetleri hatırlatırken "Sen malsız idin. Sana kimseye muhtaç olmayacak kadar mal verdim." buyurmaktadır. Mezhep sahibi müçtehitlerden büyük alim Süfyan-ı Sevri buyuruyor ki, Bu zamanda mal, insanın silahıdır. Yani insan, canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Medine-i Münevvere'nin yedi büyük aliminden biri olan, Sait bin Müseyyib buyuruyor ki, Borçlarını ödemek için ve ırzını, namusunu korumak için ve ölünce, Geride kalanlara miras bırakmak için mal kazanmayan kimse hayırsızdır. Yani kendine ve cemiyete zararlıdır. Büyük alim İbn Cevzi rahimehullah buyurdu ki iyi niyet ile mal kazanmak mal kazanmamaktan iyidir. Malı ve dünyalığı kötülüyen haberler de çoktur. Fakat bu haberler malı dünyalığı değil, bunların zararlı kullanılmasını kötülemektedir. Mesela insanın azmasına, Allahü Teala'yı unutturmasına, ibadete mani olmasına sebep olan mal zararlıdır. Ölümü ve ölümden sonrasını unutturan mal da zararlıdır. Bu zararlar çok kimselerde kendini göstermektedir. Bu zararlardan kurtulan az olduğundan, malı kötüleyen haberler çok olmuştur. Görülüyor ki, mal, birbirine zıt iki şeye sebeptir. Hayır ve şer. Hayra, iyiliğe sebep olduğu için meth edilmekte olup, şerre, kötülüğe sebep olduğu için de kötülenmiştir. Malın, büyük bir nimet olduğu anlaşıldı. Malı, israf, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın nimetini hakir görmek, Nimete kıymet vermemek, nimeti elden kaçırmak, kısaca küfranı nimet etmek, yani şükretmemek olur. Bu ise nimet verenin düşman muamelesi yapmasına, azarlamasına ve azab etmesine sebep olacak büyük bir suçtur. Nimetin kıymeti bilinmeyince, hakkı gözetilmeyince elden gider. Şükredilince ve hakkı gözetilince elde kalır ve artar. İbrahim Suresi 7. ayetinde mealen şükrederseniz verdiğim nimetleri elbette arttırırım buyuruyor. Üçüncü bahs İsrafın çeşitleri. İsraf malı helak etmek, faydesiz hale getirmek, dine ve dünyanın mübah olan işlerine faydalı olmayacak şekilde sarf etmektir. Malı, denize, kuyuya, ateşe ve elden çıkmasına sebep olan yerlere atmak, onu helak etmektir. Kullanılmayacak hale sokmak, kırmak, kesmek, ağaçtan meyveyi toplamayıp çürütmek, tarlayı hasad etmeyip, ekinin helak olması, hayvanları soğuktan, düşmandan korunacak yere koymamak ve soğuktan sıcaktan ve açlıktan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek ve örtmemekte helak etmektir bunların israf olduğu meydandadır hadikada el afetlerinde buyuruyor ki başkasının malını helak etmek zulm olur ödemek lazım olur kendi malını helak etmek israf olur. Günah işlemek için ve günah işlenilmesi için verilen mal ve paralar da israf olur. Herkesçe bilinmeyen, hatırlatılması lazım olan israflar da vardır. Mesela, meyve ve ekin toplandıktan sonra bunları iyi saklamayıp, kendiliklerinden bozulmaları veya nem alarak çürümeleri veya kurt Güve, fare, karınca ve benzeri canlıların yemeleri hep israftır. Ekmek, et, et suyu, peynir gibi gıdaların ve hurma, karpuz, soğan gibi meyvelerin ve kuru incir, kuru üzüm, zerdali gibi kuru meyvelerin ve buğday, arpa, mercimek gibi hububatın ve elbise, kumaş, kitap gibi eşyanın böylece israf edildikleri çok görülmektedir. Yemek artıklarını dökmek, çatalı, kaşığı, tabağı, tası, ekmekle veya parmakla sıyırıp yemeden önce, kapları ve parmakları yıkamak ve silmek israftır. Sofra bezi ve masa üstüne düşen ekmek ve yemek kırıntılarını toplamayıp atmak da israftır. Bu kırıntıları toplayıp, kedi, köpek, Koyun, sığır, karınca, kuş, tavuk gibi hayvanlara yedirmek israf olmaz. Müslim kitabında, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, tabakları parmakla, parmağı ağızla siliniz buyurdu. Bir kere de, şeytan her işinizde sizinle beraber bulunur. Hatta yemekte bile birinizin lokması düşerse onu alıp tozunu temizleyip yesin. O lokmayı şeytana bırakmasın. Yemek sonunda parmağını yalasın. Çünkü bereketin hangi lokmada olduğu bilinmez buyurdu. Yine Müslim'de Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek sonunda üç parmağını mübarek ağzı ile silerdi. Parmağı yalamak ve düşen lokmayı alıp yemek insanı israftan kurtardığı gibi kibr ve riyayı giderir, berekete kavuşturur. Bilhassa peygamberlerin aleyhissalam efendisine uymak ve emrini yapmak şerefini kazandırır. Mevcuttan istifadeye ve gelecek nimetin artmasına sebep olur. Fasulye, pirinç, nohut gibi şeyleri yıkarken dökmek ve dökülenleri toplamamak israftır. Elbise, sarık, çorap, ayakkabı gibi giyim eşyasını iyi kullanmayıp, çabuk eskitmek, onları yırtmak, yıkarken suyu, sabunu çok harcamak, lambayı, mumu, Elektriği, hava gazını boş yere yakmak hep israftır. Malı kıymetinden aşağı fiyatla satarak veya kiraya vererek ve kıymetinden yukarı fiyatla satın alarak veya kiralayarak aldanmak israf olur. Aldanarak alışverişe zaruri ihtiyacı olursa veya yardım, sadaka gibi niyet ile böyle yaparsa israf olmaz. Meyyit'in kefenini, miktar ve cins bakımından ahkâm-ı İslamiyye'de bildirilenden fazla yapmak israftır. Abdeste ve gusülde, suyu sünnet olandan fazla kullanmak israftır. Ahmet İbni Hanbel, rahmetullahi teâlâ aleyh, Abdullah İbni Ömer'den haber veriyor. Sa'd radıyallahu anhüm, Abdest alırken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Ya Sa'd, suyu niçin israf ediyorsun? buyurdu. Abdest alırken de israf olur mu? dedik de, büyük nehirde de olsa, abdeste fazla su kullanmak israf olur buyurdu. Doyduktan sonra fazla yemek de israftır. Yalnız, misafir utanmasın diye, taam sahibinin fazla yemesi ve orucu rahat tutmak için sahurda fazla yemek israf değildir. Acıkmadan önce günde ikinci defa yemek israftır. Ahmet Ebu Bekri Beyheki rahmetullahi aleyh kitabında Âişe radıyallahu Anha buyuruyor ki günde ikinci defa yemek yiyordum. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem görünce, "Ya Aİşe, yalnız mideni doyurmak sana her işten daha tatlı mı geliyor? Günde iki kere yemek de israftandır. Allahü Teala israf edenleri sevmez" buyurdu. Hadimi Merhum Rahmetullahi Teala Aley burayı şöyle açıklıyor: "Resulullah". Sallallahu Aleyhi ve sellem, Ayşe’nin, radıyallahu anha, ikinci yemeği acıkmadan yediğini anlayarak böyle buyurmuştu. Yoksa kefaretler için günde iki kere yedirmek lazım olduğu meydandadır. Her istediğini yemek de israftır. İbni Mace ve imammı Beyheki ve Abdullah İbni Ebit Dünya, Rahime humullah, kitaplarında Enes bin Malik'ten radıyallahu an haber veriyorlar ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her istediğini yemek israftandır buyurdu. Günde iki kere yemek ve her istediğini yemek israf olması, doyduktan sonra veya hazm olmadan, acıkmadan tekrar yemek, israf olur demektir. Çünkü gündüz, ikinci olarak yemek, hele kısa günlerde ve çalışmayan kimseler için çok kere tam acıkmadan yemek olur. Bir sofrada her istediğini yemek de doyduktan sonra yemek olur. Bildirilen iki hadisi i şerifte israf olduğunu açıkça anlatmadığından, israfa harama teşbih buyurulması da mümkündür. Sofrada yemek çeşitlerini lüzum yok iken arttırmak israftır. Fakat bir yemekten usanıp, her birinden biraz yiyerek ibadet yapmak, mesela oruç tutmak, helal kazanmak için çalışmak veya Müslüman kardeşlerine yardım etmek gibi ibadetler için kuvvetlenmek düşüncesiyle veya sofrada misafir bulundurmak niyetiyle olursa, İsraf olmayacağı hülasa kitabında ve başka kitaplarda yazılıdır. Kitapların sözü, yemek çeşitleri yalnız bu iki sebeple arttırılabilir demek değildir. Ziyan etmedikçe ve başka bozuk niyet ile olmadıkça, lezzet ve zevk için arttırmak da caiz olduğunu, Araf suresinin 31. ayeti ve Maide Suresi'nin 90. ayeti göstermektedir. Bu ayeti kerimeler ve manaları 2. kısım 41. maddede yazılıdır. Bu iki ayet-i dayanarak alimlerimiz her çeşit meyve yiyerek lezzet almaya caiz demişler ve Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli meyve yediğini haber vermişlerdir. Abdullah İbn Abbas Radiyallahu anhuma için buyrulan istediğini ye, istediğini giyin. İnsanı yanlış yola götüren israf ve tekebbürdür. Hadisi şerifi Buhari'de yazılıdır. Ekmeğin pişkin yerini ve içini yiyip kenar ve kabuklarını atmak israftır. Bırakılan kısımları başkası veya hayvan yerse israf olmaz sofraya lüzumundan fazla ekmek koyup, sonra bunları tekrar yemek için kaldırmamak, israftır. Yani, yenmeyen ekmek parçalarını atmak ve riya, gösteriş, şöhret için fazla ekmek koymak, israf olur. Nefis yemekleri yemek, kıymetli yeni elbise giymek, yüksek, büyük binalar yapmak ve dinin sahibinin, Haram etmediği daha bu gibi şeyler, helalden kazanıldığı, kibri ve övünmek için olmadığı zaman, israf değildir. Lüzumundan fazla olunca, tenzihen, hafif mekruh olurlar. Ahireti kazanmak isteyenlere, lazım olan ile kanaat edip, fazlasını sadaka vermek yakışır. Dördüncü bahs Sadaka vermekte de israf vardır. İmamı ı Mücahid, Rahmetullahi Teâlâ Aleyh, buyuruyor ki, bir kimse, Allahü Teala'nın emrettiği yerlere, daha kadar altın harc etse, israf olmaz. Bir dirhem, yaklaşık beş gram gümüşü veya bir avuç buğdayı, haram olan yere vermek, israf olur. Hatimetay cömertliği ile meşhurdur. Bir isetten önce ölmüştür. Çok verdiği için malı israf etmekte hayır yoktur dediklerinde hayra verilen mal israf olmaz demiştir. Mücahidin ve Hatimin sözlerine bakarak sadakada israf olmayacağını sanan olmuş ise de böyle zannetmek yanlıştır. Şimdi bunu açıklamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak Müminun suresinde Meali şerifi verdiğimiz rızklardan sadaka verirler olan ayetik ile, müminleri met ediyor. Kadi Beydavi ve Zemahşeri ve Fahrettin Razi gibi büyük alimlerin tefsirlerinde ve daha birçok tefsirlerde diyor ki. Ayet-i Kerime'de rızklardan kelimesi rızkların bazısını, bir kısmını demek olup sadaka verirken haram olan israftan sakının demektir. Bütün alimlere göre buradaki sadaka malı hayra İslamiyet'in gösterdiği yola sarf etmektir. Enam suresi 141. ayetinde mealen. Ekini hasad ettiğiniz zaman fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin. Allahü Teala israf edenlere elbette sevmez. Buyuruldu. Bu da sadaka verirken israf etmeyin demektir. Çünkü Sabit bin Kays, radıyallahu radyallağan bir günde 500 ağacın hurmalarını toplayıp hepsini sadaka vererek Evi için hurma bırakmayınca, bu ayeti i kerime inmişti. Yani, hepsini vermeyiniz, buyuruldu. Abdülrezzak, Abdülmelik İbni Cüreyç'ten haber veriyor ki, Muaz bin Cebel'in, radıyallahu anh, bir hurma ağacı vardı. Hurmalarını toplayıp, hepsini sadaka verdi. Kendine bir şey kalmadı. Hemen, fakat, İsraf etmeyin. ayet i kerimesi geldi. İsra suresi 29. ayetinde mealen, Ey Habibim! Malını kendine kalmayacak şekilde dağıtma. Buyuruldu. Cabir ve Abdullah İbni Mesud, radıyallahu anhuma buyuruyorlar ki, Bir oğlan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'e gelip, bazı lüzumlu şeyleri saydı ve annem beni sana gönderip bunları istedi dedi. Bugün bende bunların hiçbiri yok buyuruldukta, gömleğini bana ver dedi. Hemen mübarek arkasından gömleğini çıkarıp çocuğa verdi ve evinde gömleksiz kaldı. bilal Habeşi ezan okuyunca, cemaat her zaman olduğu gibi, Resulullah'ı beklediler. Gelmeyince merak ettiler. Birkaçı evine bakıp, gömleksiz olduğundan gelemediğini anladı. O zaman bu ayeti kerime geldi. Bu ve müslimde Ebu Hüreyre Raallahu anh, buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sadak’anın hayırlısı, ihtiyacı olmayanın verdiğidir, buyurdu. İmamı ı Begavi, Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, haber veriyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, biri gelip, bir altınım var, ne yapayım, dedi. Bununla kendi ihtiyaçlarını al, buyurdu. Bir altınım daha var, dedi. Onunla da çocuğuna lazım olanları al, buyurdu. Bir daha var, dedi. Onu da ailenin ihtiyaçlarına sarf et, buyurdu. Bir altın daha var, dedi. Hizmetçinin ihtiyaçlarına kullan, buyurdu. Bir daha var, deyince, Onu kullanacağın yeri sen daha iyi bilirsin, buyurdu. Müslim'de, Cabir bin Abdullah, radıyallahu anh, buyuruyor ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Paranız ile önce kendi ihtiyaçlarınızı alın. Artarsa, çoluk çocuğunuzun ihtiyaçlarına sarf edin. Bundan da artarsa, akrabanıza yardım edin.'' buyurdu. Buhari'de, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi veya çoluk çocuğu muhtaç iken veya borcu var iken verilen sadaka, Kabul olmaz. Borç ödemek, sadaka vermekten ve köle azad etmekten ve hediye vermekten daha mühimdir. Başkasının malını sadaka vererek zayi olmasına sebep olmayın buyurdu. Fıkıh âlimi ebul Semerkandî'nin Rahmetullahi Teâlâ Aleyh Tembih-ül kitabında İbrahim bin Ethem rahimehullah buyuruyor ki, borcu olan kimse ödemedikçe yağlı ve sirkeli taam yememelidir. İbni Hacer-i buyuruyor ki, İbni Battal rahimehullah borcu olanların sadaka vermesi ve borcunu ödememesi caiz değildir. Bunu bütün alimler söz birliği ile bildirmektedir buyurdu Taberani ve birçok alimler buyuruyor ki alimlerin çoğuna göre bir kimsenin vücudu sağlam olur aklı başında olur bir yere borcu olmaz ve evli olmayıp malsızlığa sabredebilirse veya evli olup da çoluk çocuğu da sabrederlerse bu kimsenin bütün malını sadaka vermesi caiz olur. Bu saydığımız şartlardan biri eksik olursa, sadaka vermesi mekruh olur. Bazı alimler sadakası kabul olmaz buyurdu. Ömer radıyallahu anh da böyle buyurdu. Bu haberlerden anlaşılıyor ki, sadaka vermekte de israf olur. Borcundan çok malı olmayan, veya çoluk çocuğu sıkıntıya sabredemediği halde bunların ihtiyacını karşılayacak maldan fazlası bulunmayan, veya sıkıntıya katlanamadığı halde kendisi muhtaç olan kimsenin sadaka vermesi israf olur. Ödünç vermekte de böyle israf olur. Beşinci bahs İsrafın ilacı üçtür. Bir- İlmiyle ilaç anlattığımız zararlarını bilmek ve bunları düşünmektir. 2. İş ile uğraşmakla ilaç malı dağıtmamaya gayret etmek ve güvendiği birine bu derdini anlatıp malına ve harçlarına dikkat etmesini, israfını görünce kendine hatırlatmasını hatta zorla önlemesini rica etmektir. 3. İsrafın sebeplerini söküp atmak İsrafın sebepleri altıdır. Birinci sebep, sefâhettir. Çok kimseyi israfa alıştıran budur. Sefahet, kalp hastalıklarının otuz birincisidir. Sefihlik, aklın az ve hafif olmasıdır. Buna sefahet veya rekaket de denir. Aksine, tersine, Rüşt denir ki aklın kuvvetli tamam olmasıdır. Allahu Teala mallarınızı sefihlere vermeyiniz. Mealindeki ayet-i kerimeden sonra onların halinde rüşt görürseniz mallarını kendilerine teslim ediniz. Mealinde emir buyuruyor. Çok kimse yaratılışta sefih olur. Bu kötü halleri bazı sebeplerle Zaman zaman artar. Çalışmadan, alın teri dökmeden eline mal girer, kötü arkadaşlar bu mala konmak için dağıtmasına, saklamanın, arttırmanın erkeklik, yiğitlik olmadığına kandırır. İsrafa yol açarlar. Bunun içindir ki, kötü arkadaşlardan kaçmakla emrolunduk. Zengin çocuklarının çoğu böyle israfa alışmakta, ve sefih olmaktadırlar. Sefaheti arttıran bir sebep de insanların çok hürmet, saygı göstermesi, yüz vermesi, eylemesidir. Ahmillerin, zenginlerin, muallimlerin çocukları bu yoldan sefahete düşmektedir. İkinci sebep, israfı veya çeşitlerinden bir kaçını tanımamaktır. İsraf olduğunu bilmez, hatta cömertlik sanır. Lüzumsuz yere, yasak, zararlı yerlere verilen mal, cömertlik sanılır. Üçüncü sebep, riyâ ve gösteriş yapmaktır. Dördüncü sebep, gevşeklik ve tembelliktir. Beşinci, haya sıkılmaktır. Altıncısı, dini kayırmamak, İslamiyeti gözetmemektir. Bu altı sebebin, İlaçlarını Bildirelim Birincisi Yaradılışta bulunan sefahetin ilacı güçtür. Bunun için İslamiyet bunlara mal vermeyi yasak etmiş, hicreylemiş, yani mallarını kullanmalarına izin vermemiştir. İsraf eden sefihi hicr lazımdır. Halbuki hicr insanlık hakkını almak, hayvan hatta cansız gibi yapmaktır. İlaç kabul edebileni, kötü arkadaşlardan ayırmalı, akıllı, tecrübeli kimselerin yanında bulundurmalıdır. İsrafın afetlerini duyurmalı, zor ile, hatta azarlayarak, canını yakarak, mal dağıtmaktan vazgeçirmelidir. İkincisi, cehlin ilacını öğretmektir. Üçüncüsü, riya, Kalp hastalığının dokuzuncusu olup, uzun anlatmış idik. İslam ahlakı kitabımızda uzun yazılıdır. Dördüncü ilaç, gevşeklik ve tembellik için olup, kalp hastalıklarının otuz ikincisidir. Bunun kötülüğünü anlamak için, ven Necmi suresi Sûresi, otuz dokuzuncu âyet-i kerîmesinin, ancak çalıştığının faydasını görür. Meali şerifi yetişir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tembellikten Allahü Teala'ya sığınmış, Ya Rabbi, beni keselden koru diye dua ettiğini Aisha radıyallahu anha ve Enes bin Malik, Buhari ve Müslim'de bildirmişlerdir. Tembelliğin ilacı çalışkanlarla konuşmak. Tembel, uyuşuk kimselerden kaçınmak, Allahü Teala'dan haya etmek lazım geldiğini ve azabının şiddetli olduğunu düşünmektir. Dinini iyi bilen ve her hareketi bilgisine uygun olan salih kimselerle görüşmeli, günah işleyen, Allahü Teala'nın emr ve yasaklarına uymayıp yalnız söz ile Müslümanları okşayan avutan yalancılardan, ehli sünnet kitaplarındaki bilgileri öğrenmemiş cahillerden uzak olmalıdır. İsraf, çok kötü bir huydur. Çirkinliği meydandadır. Kalbi durmayıp karartan, kemiren, tehlikeli bir hastalıktır. Tedavisi de pek güçtür. Bu sıfat, kalbi kaplamadan önce, giderilmesi için, ve bu felaketten kurtulmak için bütün ilaçlarına başvurup uğraşmalıdır. Kurtarması için Cenâb-ı Hakk'a yalvarmalı, dua etmelidir. allah Teala çalışana her güçlüğü kolaylaştırır. O, sığınılacak, güvenilecek, biricik yardımcı ve kurtarıcıdır. İmam-ı Birgivî'nin, rahmetullahi teâlâ aleyh, Tarikat-ı Muhammediye kitabındaki israf bahsi burada tamam oldu. Sual Tütün içmek israf mıdır? Cevap İsraf ister kendi için ister başkası için olsun malı haram olan yere vermektir. Azı da çoğu da israf olur. Büyük günah olur. İçki için kumar için Oyun için vermek böyledir. Sigara haram olsaydı, buna az veya çok verilen para israf olurdu. Sigarayı az içmek haram değildir, mübahdır. Parayı, malı, helal, mübah olan yerlere vermek iki türlü olur. Birincisi, kendi bedeni için, yemekte, içmekte, giyinmekte, ev kurmakta, tabiatinin çektiği şeye ihtiyacından fazla harc etmek israf olur. Mesela, bir şeyi yemek, içmek isteyince, doyduktan sonra fazlası israf olur. Bunun küçük günah olduğu reddül muhtarda, namazın vacipleri başında bildirilmektedir. İmam-ı Rabbani, Ahmet-i Serhendi, rahmetullahi aleyh, üçüncü cilt, 52. mektubu, kitabımızın 3. kısmının 38. maddesinde yazılıdır. Bu mektupta buyuruyor ki, insan ve hayvanların bedeni, dört şeyden yapılmıştır. Toprak maddeleri, su, hava ve nar, yani hararet. Birbirine benzemeyen, hatta birbirinin aksi olan bu dört şeyin, ihtiyaçları ve icapları vardır. Bedendeki hararetten, ısıdan dolayı ısı kudret kaynağı olduğu için insan ve hayvanlar kendini beğenmekte üstün görmektedir. Şehvet ve gadap kuvvetleri ve başka kötülükler bu dört şeyden ileri gelmektedir. İşte bu ihtiyaç ve icaplar hayvanların ve insan tabiatinin çektiği, istediği şeyler olup, sevki tabii, içgüdü denilmektedir. Aklı olan kimse, bu sevki tabi'leri, İslamiyet'in emrettiği, izin verdiği gibi kullanır ve günah olmaz. Aklı dinlemeyenler ise, nefse uyarak, mübahlardan dışarı taşar, günaha girer. Çünkü nefs, sevki tabiileri mübahların dışına çıkarmaya zorlayan, mübahlardan başka şeyler de isteyen bir kuvvettir. İnsanların duygu organları ve hareket sinirleri, kalp ismindeki bir kuvvetin emrindedir. Bedenin dört yapı maddesiyle, nefs ve kalp kuvvetlerini bir arada tutan, çalıştıran kuvvet de ruhtur. Kafirlerin ve günah işleyen müminlerin nefsleri azmış, kalbi ve ruhu kaplamıştır. Bu üç kuvvet birleşmiş gibi olup, nefsin istediğini yapmaktadırlar. İslamiyete uyunca bu üç kuvvet birbirinden ayrılıp, kalp ve ruh kuvvetlenir ve nefs zayıfleyerek kalp ve ruh nefsin baskısından, kumandasından kurtulur, ve temizlenmeye başlar. Her ikisi de işlerini, allah Teala'nın rızası için, iyilik için yapar. Hayvanlarda, kalp, ruh ve nefs olmadığından, sevki tabi ile hareket ederler. Mesela, acıkınca, doyuncaya kadar bulduklarını yerler. İnsanlar ise, kalb ile hareket eder. Kalp, nefse uyarsa, Bulduğu ile doymaz. Haram olan şeyleri arar. Doyduktan sonra da yer. Mesela, sıcakta, insanın tabiati serin bir şey isteyince, kalp, akla uyarsa, İslamiyet'in izin verdiği, su, şerbet, limonata, gazoz ve daha birçok içecekleri ve lüzumu kadar alır. Aklı dinlemeyip, Nefse uyarsa, mübahları ihtiyaç olan miktardan fazla ister ve nefsin istediği haram içkilere de sapar. Nitekim, üçüncü cilt, 27. yedinci mektupta buyuruyor ki, insanın bazı arzuları, tabiatinden ileri gelmektedir. Beden sağ kaldıkça, hiç kimse bu isteklerden kurtulamaz. Mesela, hararet artınca, İnsanın tabiatı serin bir şey içmek ister. Soğukta sıcak bir şey ister. Böyle istekleri yapmak günah değildir ve nefse uymak değildir. Çünkü tabiatimizin zaruri istekleri mübahtır. Bunlara ihtiyaç maddeleri denir. İhtiyaç maddelerini lazım olduğu kadar kullanmak sünnettir. Çünkü bu tabii istekler, Nefsi emmarenin arzularının dışındadır. Nefs mübahların lüzumundan fazlasını ve şüphelileri ve haramları ister. Mübahların zaruri miktarıyla doymaz. Üçüncü cilt 86. mektupta buyuruyor ki, riayzet çekmek mübahları da azaltıp zaruret miktarı kullanmak demektir. Görülüyor ki malı İhtiyac olan mübahlara harc etmek, israf değildir. Günah olmaz. Sigaraya alışmış kimsenin tabiati ekmek ister gibi tütünü istiyor. Böyle kimsenin ihtiyacı kadar kullanması, israf olmaz. Fakir bir kimsenin, çoluk çocuğuna ekmek parası bulması lazım olduğu gibi, kendi tütün ihtiyacını da karşılaması lazım olur. Sigaraya alışmış bir kimsenin, çoluk çocuğunun nafakasını kesip de, kendine sigara alması israf olmaz mı? demek, kendine doyuncaya kadar yemek için ekmek alması israf olmaz mı? demeye benzer. Hatta böyle fakir birinin, su yerine gazoz, limonata içmesi israf olup, tütün alması israf olmaz. Şunu da bildirelim ki, çoluk çocuğunun nafakasını karşılayacak kadar mal kazanmak için çalışmak farzdır. İhtiyaçlarını karşılamak için fazla çalışmak sünnettir. Bunlar, ikinci kısım, 38. maddede, nafaka ve komşu hakkı bahsinde bildirilmiştir. Çalışan kimse, nafakadan kesecek kadar fakir olmaz. Nafakadan kesecek kadar fakir kimse, tütün içtiği için değil, çalışmayıp, bu derece fakir kaldığı için günaha girer. Sigaraya alışmamış fakir kimsenin, tabiatı çekmediği zaman, nafakadan kesip sigara alması, su yerine gazoz içmesi gibi doğru olmaz. Fakat, bu derece fakirlik, tembellikten ileri gelir. Çalışmayıp, fakir düşerek, kendini ve çoluk çocuğunu zaruri lazım olanlardan, nafakadan mahrum bırakmak haramdır. İhtiyac olanlardan mahrum bırakmak mekruh olur. İkincisi, malı kendi bedeni için kullanmadığı zaman, hakkı yani lüzumu olmayan yere az da sarf etmek israf olur. Mesela, malı ateşte yakmak, Denize atmak böyledir. Lüzumu olan yere lüzumundan fazla vermek de israf olur. Mesela çoluk çocuğuna ihtiyaçlarından fazla şeyler vermek israf olur. İhtiyaç İslamiyet'in gösterdiği miktarlar ile ve memleketin adetine göre belli olur. Görülüyor ki malı sarf edecek yerleri ve kendim alındaki başkalarının hakkını öğrenmek lazımdır. İnsanın kendi malında bulunan başkasının hakkını ödemesi israf değildir. Bu hakları hemen vermek lazımdır. Bu hakların en mühimi zekattır. Erenlerin sohbeti ele giresi değil, sohbete kavuşanlar mahrum kalası değil. Gezmek gerek her yeri bulmak için bir eri sarraf tanır cevheri mağbun bilesi değil Akar suyun başına kapalı deste konsa 40 yıl orada dursa da ağbı alası değil Sohbet kalbi eder pak ona imrenir eflak Ademi arif eden tacu hırkası değil önce iman etmeli haramdan el çekmeli ruh gıdasın bilmeli badem helvası değil